Alhamdulillahi Rabbil Alemin Vel Akıbetu Lill Muttakine Ve Salatu Ala Seyyidina Ve Nebiyina Ve Şefi'ina Muhammed Ve Ala Alihi Ve بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم çok aziz ve onunla birlikte, onunla birlikte, onunla birlikte, onunla birlikte, onunla birlikte, onunla muhterem onunla Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Söz açtık Allah'ın Resulünü çeşitli yönleriyle hasbuhal etmeye çalışıyoruz. Takatımız, bilgimiz, istidadımız, müsaade ettiği kadarıyla o yüce Nebi'yi, o yüce Resulü cemaatimize anlatmaya çalışıyoruz. Rabbimiz kusurumuzu affetsin ve bizi peygamberine yüce rasulüne bağışlasın inşallah bu teala. Muhterem Müslümanlar zaman zaman Allah'ın dostlarını bilhassa İslam peygamberini aleyhissalatu vesselam milyar ve milyar ve milyar kesitli son kristale benzetiyoruz. Teşbihde hata olmaz. Ecdadın sözüdür. Muhterem Mühidler. Dünya cesametinde bir kristal düşünün. Dünya cesametinde bir kristal düşünün. Ve bu kristalin aziziyedeki Eski o ATP avizenin altında bir kristal top var. Böyle kesitleri var kristalin. İkindiğin pencereden güneş vurdu mu? Her kesitin içerisinde bir güneş görünür. Yani o kristale baktığınız zaman milyarlar güneşler monzumesi muhterem Müslümanlar. Benzetme tabii. Ne kadar sena etsek, bir şey söylesek, bizim sözümüz o fasilet külliyatının yanında nakisadır muhterem miller. Bunu peşin kabul ediyorum. Hani Cenab-ı Halık'ı Zülcelal için büyüklerden bir zatın sözü, <gülüyor> küllü ma hatara bibalik, vallâhu fi verâi zâlik. Rabbim ne güzel söylemiş. Külllü ma hat Balik Vallahu fi verahidalik dünyanın beş buçuk milyarının Hatta Hazreti Adem'den sabahı Haşre kadar geçen bütün bir beşeriyetin aklını bir beyinde toplasanız o beyinde çatlarcasına zaman bitinceye kadar düşünse bu düşünceden sonra o akıl sahibi cenab ı hak için bir şey söylese Şöyledir veya böyledir, şudur veya budur diye bir şey söylese, o akla gelenin de ilahi kudret ve mahiyeti hak ötesindedir, ötesindedir, ötesindedir. Alemlerin Rabbi bu bakımdan tarif ve şekil ve yöntemden münezzehtir muhterem Müslümanlar. Vacibül vücuttur, varlığı kendindendir, beşer aklıyla idraki mümkün değil. Onun için sahabenin en seçkini Resulullah Dostu Sıddık Ekber öyle diyor. El aczu an derakil idraki idrakun vel bahtu an sirri zatillahi Rabbim seni idrak edemem diye aczini itiraf. Ama böyle bir baş bütün dil beşeriyetin aklını toplayan bir baş düşünün. O baş böyle dese Al azı an idrakın, ve an Allahu zül jellin zatini idrakle acızı düştüm Rabbim. Dese idrakin ta kendisidir. Mahiyeti hak, hüviyeti mutlak olan Cenab-ı Hakikız zül sıfatları ve mahiyeti için bir şey söylemek ise şudur demekse hataların en büyüğüdür. Muhterem Müslümanlar konuşur için söyledim. Allah'a kasem ederim ki Resulü Zişan Efendimiz için bizim kemal diye söylediğimiz şeyler nakisa ifadesidir. Onun kemali bizim idrak ve aklımızın da çok çok ötesindedir. Bakınız Namık Kemal merhum. iyi günlerinde iyi düşünceli ömür ve zamanlarında şöyle demiş. hadimi şirk olan diyanetime eylerim bin yemin bu davada sana da bir nazir olur der idim iki Allah olaydı dünyada diyor namut kemalin muhterem müslümanlar hadimi şirk olan diyanetime eylerim bin yemin bu davada dünya üzerinden şirki kahreden yok eden silen Dinime yemin ederim ki sen alemde birsin ve teksin ya Muhammed. Sen alemde birsin ve teksin ya Muhammed. Sana da bir nazir olur der idim iki Allah olaydı dünyada. Faraza kainatta iki Allah olaydı. İkide Muhammed olurdu diyor. Vahdaniyeti ilahi yüzde bir milyar kat tek olduğuna göre sende teksin ya Muhammed. Güzellikte teksin, Kemalde teksin, Fazilette teksin, Risalette teksin. Türk el usulü fazıl ala bazın ifadesi olarak söylüyorum muhterem Müslümanlar ezelden ebede varlığın sebebi, hikmeti, var olmanın sırrı sensin ya Resulullah. Muhterem şunlar, müftiliğim devresinde Konya müftiliğinde 3 cilt olan Huzur Dersleri diye Ebu'l-Ul mardini Profesör Ebu'l-Ul el-Mardini'nin eseri. Osmanlı devrinde Fatih'te veya Sultan Ahmet'te Takrir dersleri muhterem Müslümanlar, padişahın hassasının bulunduğu ve Ramazan'ın birinden 30'una kadar veya 29'una kadar takrir, tefsir okutuluyor, hadis okutuluyor, sultan erkanıyla beraber o dersi dinliyor. Bu dersleri üç kalın cilt halinde Profesör Ebu'l-Ulel-Muardini olarak, eser olarak vermiş bir cildi müftiliğimizde vardı. Orada kaydetmiştim nam Kemal'in bu dörtlüğünü. Nevrekoplu Mehmet Efendi Hoca. Nevrekoplu Mehmet Efendi Hoca. Aynı eserde şöyle bir dörtlükle o da Peygamber Efendimiz'den bahsetmiş. Akıl indinde müstehil oldu. Mustafa'nın naziri her cada. Bir Muhammed dahi ederdi zuhur. Allah Allah. Bir Muhammed dahi ederdi zuhur Beşeriyet olaydı Mevla'da Bu da çok tatlı Müslümanlar bu da çok tatlı Akıl indinde Akıl indinde Müstehil oldu Mustafa'nın naziri cada. Dünyanın hangi Taraf ve köşesine Hangi zaman ve mekana bakarsanız Bakınız Muhammed Mustafa'nın Benzeri bir eşi müstehildir, mümtenidir, mümkün değil. Cenab-ı Hak onu tek yaratmıştır diyor. Biz Hazreti Adem'den bugüne ve sabahı haşre kadar bütün varlığımızla inanıyoruz. Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Ve bugün arz üzerinde bir buçuk milyar ona ümmet olmanın onun eşiğine dudak koymanın şerefiyle arşa kadar yeşermektedir elhamdülillahi teala Osmanlı şairi Osmanlı şairi Nabi büyük şair Osmanlı'nın her şeyi Osmanlı'yı muhterem Müslümanlar alim de Osmanlı şairi de Osmanlı genci de Osmanlı ihtiyarı da Osmanlı hatta bir şey söyleyeyim muhterem Müslümanlar Kadını da Osmanlı'ydı ya. Hani nene hatun diyorlar ya muhterem Müslümanlar. Silahı aldı da ata atladı mı nene hatun? Osmanlı'nın hanımı da Osmanlı'ydı böyle. Biz o neslin evladıyız muhterem Müslümanlar. Yücel Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizi o Ali soyun neşesinden... ...feyzinden, gücünden, enerjisinden, kuvvetinden... ...mahrum etmesin inşallah. Osmanlı şairi Nabi... ...hac edecek muhterem Müslümanlar. Tabi kervan... ...Medine-i Tahire'den geçiyor Mekke-i Eski kervan yolu... ...Medine-i Tahire'ye evvela uğrayacaklar. Esasen farz olan haçlarda... ...evvela hacc edip... ...sonra Resulullah'ı ziyaret edaptendir. Farz olan haçlarda... Evvela hac etmek, Arafat'a çıkmak, affedilmek, manen ve ruhen ve kalben yıkanıp nur kandili haline gelmek, sonra kainatın fahrinin huzurunda durmak. Edeptendir muhterem Müslümanlar. Ama Türkiye'den giden kervanlar Medine'yi eden geçeceği için Resulullah'ın yakininden ziyaret etmeden geçilemez. Adab budur. Böyle olunca Medine'ye uğranır, Resulullah ziyaret edilir. Medine-i e şair-i Nabi yaklaşırken Gönlü buhurdan gibi tütmeye başlıyor muhterem Müslümanlar Tuluat, Tuluat, Sunuhat, Varidak yükleniyor Osmanlı şairine Kalemi çekiyor, şöyle aşağı yukarı bir 9-10 beytlik bir kaside, bir neşide, bir methiye yazıyor Sakın terki edepten Küy-i mahbubi hudadır bu nazargah-ı ilahidir makam-ı Mustafa'dır bu en son tu, en son beyti de böyle size şiir okuyacak değilim vaktim çok dar gene bir saatin bir şey söylemeden geçecek muhterem Müslümanlar en son beyti de böyle Muraatı edep şartıyla girne nabi bu dergaha Muraatı, edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metaf-ı kutsiyandır bu, segahı ı enbiyadır bu. Medineyi i Tahiri'ye girerken kaside bitiyor, kağıdını dürüyor Nabi, cebine koyuyor. Muhterem Müslümanlar kalemini de yerine takıyor tam Medine-i girerken Kubbe-i görünüyor gözyaşlarıyla şarıl şarıl gözyaşlarıyla giriyorlar fakat ne görsün ki Kapı Camii'nin muhterem cemaatı ne görsün ki baş müezzin efendi şafak vakti minareden Nabi'nin kasidesini okuyor Necip Fazıl'ın dediği gibi sen şunu veya bunu bırak diyor biz şimdi mucizeler alemindeyiz diyor tamam mı? Koca şair, koca dahi, koca mütefekkir böyle diyor. Evet. Muhterem ümmetler. Tabii menaha denilen yerde develer ıstrılıyor. Nabi ve arkadaşları hemen koşuyorlar. Bir gusle diyorlar. Güzel güzel tertemiz çamaşırları giyiyorlar. Enterleri takıyorlar. Kaside minarede okunurken babu Cibril'den giriyor Nabi içeriye. Nambludan çıkan kurşun gibi giriyor içeriye edeple, terbiyeyle, gözyaşlarıyla, salatü selamlarla. Peygamber Efendimiz'in ayak ucu tarafı, kademi saadet tarafı muhterem sunalar. Minarenin kapısı orada biliyorsunuz. Orada böyle bekliyor. Boynunu bükmüş gözyaşlarla bekliyor. Müezzin Efendi kasideyi tamamlıyor, salatu selam ediyor. aşağıya inince kapıda kucaklaşıyorlar seni beni ve kainatın Muhammed'ini yaratan hakkı için nereden öğrendim bu kasideyi diyor tabi müezzin efendi de şaşırıyor ne olduğunu o da bilmiyor ya <gülüyor> evet efendim kardeşim diyor gece yarısına doğru fahri kainat rüyama geldi fahri kainat nebi zişan efendimiz rüyamı teşrif ettiler ve ümmetimden nabi geliyor Ümmetimden Nabi geliyor. Bu kasideyi yolda Medine'ye yaklaşırken yazdı. Dedi Peygamber Efendimiz bana ezberletti kasideyi diyor. Ya Muhterem Müslümanlar. Ya. Nabi cezbeler içerisinde. Demek Peygamber Efendimiz bana ümmetim dedi öyle mi? Ya Muhterem Müslümanlar nabiyi taşıran coşturan bu demek peygamber efendimiz rüyada ümmetim nabiyi ümmetimden nabiyi dedi öyle mi ya rabbi bizi Muhammed'in nur dergahından uzak tutma mevlana'mız ne diyordu yekdehan kahembe pehnayi felek tabigüyen <gülüyor> vasfüan rişki melek Feleklerin, kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki Meleklerin kıskandığı Hazreti Muhammed'den söz açabileyim diyor He Bizim ağzımız, muhterem Müslümanlar Feleklerin, kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki Meleklerin kıskandığı Hazreti Muhammed'den söz açayım Muhterem bimler, Hazreti Ali Peygamber Efendimizin amcazadesi ve damadı Aşere-i Mübeşşeren'in dördüncü sırada ismi geçen Sıddık-ı Ekber, Faruk-ı Ağam, Osman-ı Zinnureyn, Ali-ül Nurtaza. Evet. Şer'i tertibi böyle. Ehli beyte muhabbeti olanlar bazen aşırı gitmişler, ileri gitmişler. Hazreti Ali Efendimiz'i öne geçirmişler ama biz... Peygamberi zişanımız nasıl sıraladıysa o sıra içerisinde Cenab-ı Ali'l-Murtada radıyallahu teala anhu ve erzahu hazretlerini öylece biliyor ve öylece tanıtıyoruz. Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın Teala. <gülüyor> Peygamber Efendimiz alil Binni, kemenzileti harun min Musa buyuruyorlar. Ali benim için ...Harun'la Musa'nın olduğu gibi... ...kardeşimdir diyor. Peygamber Efendimiz... ...kendisi bizzat öyle buyuruyorlar. Ali... ...Musa ile Harun'un kardeş olduğu gibi... ...benim kardeşimdir buyuruyorlar. Hz. Fahri Kainat Ve muhtemel Müslümanlar... ...ya Ali... ...bana göre sen... ...etin benim etim gibi... ...kemiğin benim kemiğim gibi... Kanın benim kan kanım gibi diye buyuruyorlar. Aynı soydan geliyorlar ya amcazadeler ya aynı kanı, aynı neşeyi, aynı imanı, aynı güzelliği beraber taşıyorlar. Ve mübarek kızı evet iffet örneği Hazreti Fatıma'nın da efendisi muhterem Müslümanlar torunları Peygamber Efendimiz en çok alemde onları seviyorum buyuruyor. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in de babası muhterem Müslümanlar. Ve, ve Cenab-ı Fâhir-i Kainat bana öyle ilimler verdi ki diyor Hazreti Ali. Cenab-ı Fâhir-i Kainat bana öyle ilimler verdi ki ehil insan arıyorum ölmeden o kimseye boşaltsaydım bu ilimleri bu emaneti verseydim diyor. ...Cenab-ı Ali... ...Peygamber Efendimiz'e soruyor... ...Sünnetiniz nedir ya Resulallah? Kıymetli müminler dikkatinizi çekiyorum... ...yani aleyhde konuştukları şey... şari Azam diyoruz... ...geçen derslerinde söyledim... ...İslam peygamberi... ...getirdiği şeylerle evvela kendi amel ediyor... Sonra ümmetine söylüyor, ashabına söylüyor. Peygamber Efendimizin amel ettiği şeyler, şahsiyetini öğren amiller nelermiş kulak veriniz. Ya Rasulallah, sünnetinizi, şahsiyetinizi öğren amiller çiçekler nelerdir? Fazilet unsurları nelerdir? Hazreti Aleyh'i soruyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor, buyuruyorlar. Ya Ali... El marifetü reşu mali, el marifetü reşu mali, marifetullah sermayemdir ya Ali, ya Peygamber Efendimiz böyle buyuruyorlar. Marifetullah sermayemdir. Yani bir tacir, bir Müslüman tacir, elindeki parası neyse onunla iş görür, değil mi? elinde sermayesi parası olmayan bir insanın alemde göreceği hiçbir iş düşünülemez peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özetleri sermayem marifetullah diyor yani var olmamızın yaratılmamızın sebebi marifetullah'tır zaten ve ma halaktul cinne vel inse illa liya öyle mi hafız efendi ve ma halaktul cinne vel inse, İlla liya'budun Sultanul Müfessir'in İbn Abbas suratleri illa liya'budunu illa liya'rifûn olarak tefsir buyurmuşlardır. Ben insanlar ve cinleri marifetullahı tahsil için yarattım diyor. Şu halde ben bu birkaç bin cemaatime soruyorum. Hilkatiyin varoluşuyun sebebi ne? Allah'ı bilmek Allah'ı bulmak Allah'a ermek Müslümanlar duydunuz mu? Yani niçin yaratılmışız? Asli vazifemiz nedir? Dünyaya gelişin gayesi ne? Hedefi ne? Marifetullah'tır Allah'ı bilmektir Yüce Rabbim sen bu necip Milletin neslini muhafaza buyurun Amin Öyleyse ben kardeşlerime şunu söylüyorum Sağ olduğumuz müddetle birçok fazaili kesbetmek kazanmak için çalışacaksınız bunların başında ve ilki nedir muhterem Müslümanlar marifetullah Allah'ı bilmek Allah'ı bulmak Allah'a ermek muhterem Müminler ya Peygamber Efendimiz'e Taif'te çok eza ve cefa ettiler Resulü Zişan Efendimiz'e Taif'te Taif halkını Zeyd ibn Harise ile beraber İslam'a davet için gitti çok izac ettiler, çok çile çektirdiler Peygamber Efendimiz'e muhterem Müslümanlar dönüşte kainatın Rabbi Yüce Allah'ı Celle Celaluhu Ammenavali Subhanehu ve La İlahe Gayru soruyor Cibril vasıtasıyla o çilelerin içerisinde muhterem Müminler Muhammed'im Risaletin çileleriyle nasılsın? Cibril vasıtasıyla selam ediyor ve soruyor Allahu u Zülcelal Muhammed'im Risalet'in şileleriyle nasılsın? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevap bu Rabbim razıyım de yeter tamam mı? Müslümanlar Allah Resulü'nün verdiği cevap bu Rabbim razıyım de yeter Müslümanlar Müslümanlar Rabi Atül Adeviye'nin de bir şiirinde dediği gibi 5.5 milyar buz etse, fakat bu hengamede Rabbimiz razıyım dese bize milyar defa yeter ve artar tamam mı? Allah'ım ben ve cemaatim ve bütün mümin kardeşlerimden sen razı ol diye dua ediyorum. ya. Oruzayı o, rızayı, o rızayı buldu mu insan Artık onun sonunda, onun sonunda vereceği mükafatın ne olacağını ancak Allahu u Zülcelal bilir. Geçen bir dersinde okudum da, mana vermeye vakit kalmamıştı muhterem Müslümanlar. Aşk eri Mevlana öyle diyordu. ter ez firkatı tühit nist bi penahat gayr piça piçni istiyor. Ey Allah'ım, senin ayrılığından acı iki cihanda hiçbir şey olamaz. Senin ayrılığından acı iki cihanda hiçbir şey olamaz. Senin dergahından başka bir dergaha yönelmek kör düğümü olmak. Piçap piş, hiç kör düğümü demektir. Kör düğümü olmak ve boşa gitmektir diyor. Onun için marifetullah ve marifetullah ve marifetullah. Muhteremüsumalar daha kundağı çocuğumuzun yavrumuzun kundağını elimize aldık ya Şöyle biraz aklı çalışır aylık oldu mu Allah bir diye başlayacaksınız tamam mı? Dili söylemiyor yavrunun, dili söylemiyor daha henüz. Fakat aklı az çok çalışabiliyor. Şimdi ben yavrulara öyle yapıyorum muhterem müminler. Daha kundaktan inerken parmağıyla böyle gösteri söyleyemiyor ama parmağıyla Allah bir değil mi Abdurrahman diyorum. Allah bir Muhammed Tahir diyorum parmağını kaldırıyor daha kundaktayken muhterem Müslümanlar. Dili dönmeye başladı mı Allah bir diyerek kaldırıyor. Biraz daha dili dönmeye başladı mı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet muhterem Müslümanlar ben bütün cemaatından yavruların yetişmesinde daha kundaktayken marifetullahın esintileriyle onları sıkmaları, sevmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz marifetullah sermayemdir diye başlıyor. İkinci olarak vel aklı aslı dini diyor Peygamber Efendimiz. Vel aklı aslı dini marifetullah sermayemdir akıl dinimin aslıdır. Muhterem Müslümanlar Müslüman akıllı insandır. Ve bu akla biz aklı selim diyoruz. Aklı selim. Küfürden, şirkten, şehvetten, hırstan, dünyalık korkunç hastalıklardan salim bir akla aklı selim diyoruz. Peygamber Efendimiz bu akıl için kıvamül mer'i aklı ve men la akle la lehu diye buyuruyorlar. Kişinin dininin kıvamı aklının kemali iledir. Aklı olmayanın dini de olmaz diyor Peygamber Efendimiz. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, timarhane kaçkınlarının dini olur mu? Olmaz. Onlar mükellef değildirler. Yani bir mecnundan namaz istenmez. Zekat beklenmez. Haç emri verilmez. Mecnundur. Mükellef değildir. Mükellefiyetin mesnedi, kaidesi, ana ölçüsü akıldır. Bir kimse ne kadar kamil akla sahipse o kadar dinine ve imanına bağlı olacak. Muhterem mimiler, akıl vahyin ışığına kavuşursa aklı selim olur, işe yarar. Yoksa Ferit Kam, Edip Kemal Kürkçioğlu'nun üstadı, dini ve İslami felsefeler ve İslam'ın hakikatleri diye bir eser var. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlamış muhterem Müslümanlar. ismi buna yakın bir kitap. Ferit Kan Onun ilk sayfasında akıl denen iblis tabirini kullanıyor. Akıl denen iblis diyor. Bütün kerameti vahile ışıklanmasına bağlıdır. Eğer akıl ile ışıklanmazsa karanlıktaki göz gibidir. Hiçbir hakikati görmez diyor. Muhterem cemaat, Aziz Konyalı duyuyor musun? Aklın gerçekleri idrak edip aklı selim olması için vahyin ışığına her halükarda muhtaçtır. Vahyin ışığı olmadan akıl kendi başına bir iş görmüyor. Muhterem Müslümanlar doktor şimdi gazeteler bunun üzerine düşmeye başladı. Uyuşturucudan da daha tehlikeli bir iptila, iptila var. Sigara demeye başladı gazeteler. Ta bu ses Amerika'dan geliyor. Uyuşturucu müskirattan daha tehlikeli bir zehir var. Sigaradır diye matbuat yazmaya başladı muhteremli Müslümanlar. Ya. Şimdi doktor hastanın böyle basıyor. Sol tarafına şöyle basıyor. Yahu kardeşim senin karaciğerin elpimi şişirmiş diyor. Sigara içiyor musun diyor? E, doktor bey 40 yıldır içerim ne yalan söyleyeyim diyor. Burak şunu diyor. Doktor bunu söylerken dudağında sigara takılı duruyor muhtemelen. Ya hiç sormayın. Doktor hastasına sigara kanserin, kanserin %80 amili sigara derken doktorun kendi ağzında sigara takılı duruyor bunu söylerken. Tenakuzlar dünyası muhterem Müslümanlar. Sonra senede senede bir hafta Yeşilay haftası biliyorsunuz. Yeşilay haftasında broşürler dağıtılır, nutuklar çekilir, konferanslar verilir. İçki şöyle zararlıdır, müskirat böyle zararlıdır, sarhoşluk şöyle kötüdür falan diye. Ya ey kuzum Yeşilay haftasında sen nutuk çekmemiş miydin? Konferans veren sen o doktor değil misin? Efendim? Konferans veren sen o doktor değil misin diye soruyoruz. İçki ümmül kötük bir kötülüklerin anasıdır diye. Sen değil misin onu söyleyen? Evet benim hocam ama diyor bu iş daha değişik diyor. Ben de içiyorum ve bir türlü bundan da vazgeçemedim diyor. Böyle olunca akıl mücerrek manada akıl kafi değildir vahiyle ışıklanması gerekir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adetleri vahiyle ışıklanan akıl dinimin aslıdır ve temelidir diyor muhterem hatta hatta bir akıl risalesi var muhterem müslümanlar muhaddisinden ebu nuaymin veya ona benzeyen büyük muhaddislerden birinin bir akıl risalesi var Orada aklın faziletinden bahsederken bir hadisi şerif edilmiş Şöyle diyor bakınız. Cenab-ı Hak aklı yaratmıştır. Ona şöyle yap diyor, yapıyor, böyle yapıyor, yapıyor, ileri git diyor, gidiyor, geri gel diyor, geliyor faraza. Cenab-ı Hak akla hitap ediyor ve hitabında neyi emrettiyse olduğu gibi söylüyor. Aynen itaat ediyor sonunda sen kimsin ben kimim diye Cenab-ı Hak soruyor akla ben senin yarattığın bir nur sende kainatın Rabbisin benim Rabbimsin diyor aklın itirafı böyle Cenab-ı Hak nefsi yarattı diyor ona emirler veriyor hep ters düşüyor sonunda sen kimsin ben kimim diye sordu diyor muhtemel Müslümanlar nefis sen sensin ben benim dedi diyor. Onun için nefis başımızın en büyük belası muhterem Sümalar. Cenab-ı Hak nefsimizin şerrinden cümlemizi muhafaza kurusun inşallah. Yak, Yaktı ateşe yine sensin ben benim dedi diyor. Aç bıraktı Cenab-ı Halik kızılceler. Orucun faziletini de böylece anlamış oluyoruz. Aç bıraktı ve aç bıraktı diyor. Sonunda soruyor Mevla sen kimsin ben kimim diye sen alemin Rabbisisin bende senin yaratığın dedi diyor muhtemelen Müslümanlar bu bakımdan oruç nefis terbiyesinde en müessir amildir oruç onun için büyüklerdeki riyazat Peygamberimiz Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyyamı buiz oruçları ayların 13, 14, 15'inde sonra haftanın pazartesi ve perşembe oruçları sonra yevmi aşuranın bir gün evveli bir gün sonrasıyla oruçlar sonra farz olan ramazanı şeyfin oruçları nefis terbiyesinde en büyük amildir hatta gençler İslam gençliği Allah rasulünün şöyle bir işareti de var delikanlılık çağına geldiniz mi evleniniz buyuruyorlar <gülüyor> müslümanlar Oğlan büyüyünce hemen evlendirilir, kız istenince verilir diyor ecdadımız değil mi? Kız istenince verilir, hayırlı bir yere tabii. Oğlan da delikanlı oldu mu hemen evlendirilir. Hatta eski hocalarımız Kapı Camii'nin bu kürsüsünden bunu söylerlerdi. Acele daima şeytandandır, teenni rahmandandır. Sadece bazı şeylerde acele edilir. Bunlardan biri... Bir kimseden borç almışsanız elinize gelince hemen vermek. Bir de muhterem Müslümanlar bir kimse vefat etti mi hemen istirahat kahına inşallah istirahat yahtır, Kabrine götürmek bir an evvel defnetmek yerleştirmek acele burada aftaldır ve evladır. Bir de bir delikanlı büyüdü mü evlenecek çağa geldi mi bilhassa devrimizde hemen evlendirmeli. Latife ediyorum. Şimdi içinizde gençlerden bazıları Hay hocam Allah razı olsun be Ben evlenecek çağa geldim Benim babanın daha hiç işim üzerine vardığı yok Falan diyenleriniz vardır Tamam mı muhterem Müslümanlar Ben şimdi o babaları ikaz etmiş oldum Teala Delikanlar evlenecek çağa geldi bir Muhterem Müslümanlar Burada da birkaç cümle söylemek lazım zaman zaman bize her meslekten delikanlılar geliyor, dert yanıyor. Bakınız. Gençler. Bilhassa gençler. Veya oğlan evlendirecek babalar. Sesini duyunuz. Efendim diyor işte tahsil zamanında falan yerde çarşı ortasında yol kavşağında gördük, birbirimizi tanıdık, sevdik, evlendik diyor. Tamam mı? Dertli delikanlı. Şimdi ...ben diyor tövbe ettim İslam'a döndüm... ...fakat hanımın dönmesi mümkün değil... ...ne yapayım diye ağlayarak geliyor. Ya, ya muhtemelen. Veya bunun tam aksi... hanımcaz nasılsa... ...yolu hayra ve hakka uğramış... ...tövbe ediyor, başını örtüyor... ...uzun manto giyiyor, kalın çorap takıyor... ...elinde 99 tesbihi... ...gece yarısından kalkıyor... ...geçirdiği namazlarda kaza ediyor... ...efendiye geliyor efendi sabah namazı geçiyor kalkar mısın adam delikanlı pür hiddet kalkıyor yahu sen yapıyorsun madem şu benim işime bari karışma falan diye bazen de çok daha tehlikeli şeyler söylüyor tabii niye çünkü evvelden evlendirirken gençler veya gençleri evlendirecek babalar anneler asil ailelerden Denginiz küfürü düzüyoruz ona küfü yani asalette hatta zenginlikte hatta aşirette hatta güzellikte inançla en alasını en iyisini iki delikanlı'nın birbirine tıpkı olacak şekilde benzerini alacaksınız ki sonundan ihtilaf unsuru meydana gelmesin dedikoduya perişanlığa ayrılığa mahkemeler. Mahkemeler boşanma davalarıyla huzursuz. Bakınız mahkemelere. On binler, yüz binlerce ayrılma dosyaları. Hakimler bizar, mahkemeler bizar, aileler bizar. Dul kadın, başı bükü, başı bükülmüş, rengi kaçmış yavrular. Yetim öksüz çocuklar dolu dünyamız muhterem Müslümanlar. Evet. Öyleyse ne yapacağız? Yavruları evlendirirken çok dikkatli olacağız küfrünü, hem güzel, hem ahlaklı, hem dindar, hem idav, ibadet ve taatında, hem Allah ve Resulüne bağlı, her halükarda, muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir evlilik, akıl karı budur muhterem Müslümanlar. Ben öyleyse genç evlatlarıma bilhassa tembih ediyorum aceleyle ve kararsız kalkan tesadüfi aile kuranlar sonunda çok sancı çekmişlerdir. Bazen ömürler heder oluyor. Dahasını söyleyeyim muhterem şunlar birçok ailelerde intiharlara sebep oluyor. Evet. Gazeteleri görüyorsunuz. Günlük sütunlar ve sayfalar da intihar etti, intihar etmek istedi, intihar ediyordu kabilinden. Rabbimiz muhafaza bursun. Kendi canına kendi kıyan insanlar sebebine Aile geçimsizliği veya buna benzeyen şeyler. Böyle olmaması için aklımızı iyi kullanacağız, akıllı davranacağız. Mesud bir aile. Ben size bazen büyük annemizin, anneannemizin veya babaannemizin hayatını ve yaşayışını örnek olarak veririm. Hatırlayacaksınız. Sabahleyin erkenden kalkıyor muhterem müminler babaannemiz veya anneannemiz sabahleyin erkenden kalkıyor kış günü ise sobayı yakıyor o zaman böyle evde şarıl şarıl lavabadan su akmazdı ıbrıkla leğenle bez serilir havlu verilir adde suyu dökülür ve küçük yavrular zaman zaman söylerim size muhterem müslümanlar küçük yavrular abdest almayı dedesinden ve nenesinden ve babasından öğrenirdi nasıl mı muhterem Müslümanlar nasıl mı zira hadi evladım bakayım al şu ibriği babana su dök derdi annesi hadi evladım şu ibriği al dedene abdest suyu dök derdi. o yavrucağız abdest suyu dökerken daha beş yaşında abdest almayı rahat rahat öğrenirdi aziz Konyalılar iç barışın kardeşliğin kuvvetin Gelecek dersimde kaldı. Hemen arkasındaki un de vel hubbü esasi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aklu aslu dini dedikten sonra vel hubbü esasi diyor. İslam'ın gelişi, Kur'an'ın inişi ve benim peygamber oluşumun gayesi muhabbettir. Muhabbettir. Sevgidir, sevgidir diyor muhterem Müslümanlar. Onun için... Hazreti Adem Aleyhisselam'a Safiyullah denir. Hz. Nuh Aleyhisselam'a Neciyullah denir. Hz. Halilü Rahman'a İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah denir. Hz. Musa Aleyhisselam'a Kelimullah denir. Hz. İsa Aleyhisselam'a Ruhullah denir. Bizim Peygamber Efendimiz'e ne denir? Habibullah denir yani bu dinin banisi ve binasının temel taşı sevgidir sevgidir sevgidir muhterem Müslümanlar kabe Muazzama'dan çıktık seneler evveldi bab Ziyade tarafı orada dar sokaklar vardı eski hacılarımız bilirler Pakistanlı bir kardeşim ayağımın ucuna bilmeyerek verdi. ...Pakistanlı bir kardeşim ayağımın ucuna basıverdi o sıkışık zamanda. Muhterem Müslümanlar öyle acayip bir tavırla elime böyle sımsıkı sarıldı ki... ...bakınız kardeşlik ve o kuvvet, İslam kardeşliğine bakınız elime böyle sarıldı. Beni affedin, bağışlayın, özür diliyorum ayağınızın ucuna bastım der. Yani İslam'da, İslam'da ayağının ucuna bile bir kardeşi basıldığı bastığı zaman... 70 defa beni affet istiğfar ediyorum deniliyor, öyle olunca, öyle olunca biz tekrar sesleniyoruz bu milletin saadetini isteyenlere, bütün müesseseleriyle bu milletin kalbine, ruhuna, iç alemine, manevi yaşantısı ve hayatiyetine İslam'ın aşkını, sevgisini, Hazreti Kur'an'ın nurunu, Hazreti Muhammed'in haslet ve faziletlerini damarına şırınga edercesine doyuracaksın ki verdiğin şeyin karşılığını isteyeceksin. Muhterem Müslümanlar, geçen derste de geçen derste de bu derste de bir kardeşim kağıt yazmış. Bazı mümin kardeşlerimin hemen 3 dakikada dua edeceğim. Hastaları için dua ricaları var. Ben kısaca dua edeceğim, siz de amin diyeceksiniz. Bu kardeşlerimizin muradı hasıl olsun inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttekin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneken tesemî'ül alim. رب اتقبله يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضه الا شفيتها يا أرحم الراحمين. Ya arham ar Rahimin, Ya arham ar Rahimin, irhamna ve arham tümü Ame'ti Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam rahmeten âam. Allahumma rabbanâ aetnâ fi dunyâ ve fi lâkîrât hasana. Vâqinâ âzabân nâr, vâqinâ âzabân nâr. Vâdâxilnâ l-Jânne Ya âziz, ya gafar, ya Rabbi kabul boşlularımıza edalar nasibeyle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa lütfet ya Rabbi. esma Husna'nın hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, Kâbe-i Muazzam'ın hürmetine, Kitab-ı Kerim'in hürmetine dertlilere deva hastalara şifa borçlulara eda olmalar suyu ve mukaddar ile ya rabbi allahumme ve ve ve ala ve subhan rabbil